sözcükle terimle yani ne kadar e, fiilleri, eylemleri öncelik verse bile kendi düzeninin içinde yani isimleri de çok sever e, Yani seçtiği sözcüklerden, ilişkilendirme tarzlarından bazen belirli oluyor. İşte ve böyle çokça kavram üreten şeylerden es Northway düşünürleri de bazen hatta Giddailler bahsettiği de vaki. Dolayısıyla yani jiddiolojiden filan bahsetmek e, hep böyledir. Biraz aceleci e, seçme. Yani o terimler ve sözcükler arasından faaliyetini bir ürünüm. Ya da yani siz de e, ipi koparıp e, isim üretmeye başlayacaksınız. Şimdi ben bunun ikisi yerine üçüncü bir, üçüncü yolcu <gülüyor> olayım dedim. Aslında basit bir edebi ve biraz da Deliriz de bu ayetlerin haksız bir şekilde fazla ezikledikleri çok basit bir şeyden, yani teşvikten, benzetmeden, paralelizm aslında aslında yola çıkacağım. Aslında benzetme, benzetmeden önce gelmez. Ee, bir sonuç da değildir. Yani böyle ortada bir yerde varılır. Analojilerin çoğu da öyledir. Zaten Pruz kitabında biraz onun hakkını verir. Çünkü Pruz'da bir analog düşünebilir yani. E, dijital değil. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... Ee, peki ne yapacağım şimdi? Ben biraz hani, hafif de inceldiği kopsun ama tabii biraz da kabaca, kaba da bulunabilirsin. Çünkü e, böyle hani biraz Amerikalıların art enemi falan filan <gülüyor> tadıdıkları, işte genellikle böyle iyi, kötü ya da işte XEF filürü doldurmak için de kullandıkları bir diğer düşünürden yola çıkacağım. O da Alem Badiou. Ee, Alem Badiou yaptığı ilginç hareket, felsefe tarihi için e, hakikaten hani futbol sezonu bittikten sonra işte on güzel gol, işte on güzel kurtarış falan gibi bir şey geldi. Yani 20. yüzyılın 10 temel hareketinden birisini Badiyo yaptığı gibi geliyor. O da şu. E, varlık olarak, varlık disiplini olarak ontoloji, ontoloji olarak var olmamaktadır diye. <gülüyor> bir soru çıkardık. Ve e, onu matematikle <gülüyor> Eşitliği verdi. dolayısıyla kimsine göre topu tacı attı tabi, ama ona göre de tac çizgisini <gülüyor> geçtiğinde aslında başka bir oyun sahası vardı. Şimdi biz ona buradan görememişiz falan. Sonra da o oyunu bize anlatmaya çalıştı. Yani tak çizgisinde seyircilerin arasındaki oyun, alandaki asıl oyun. Yani ee, ve dolayısıyla. Ee, tabii orada yani bütün bir modern matematiği katediyor gibi görünmekle beraber. Neticede 60'larda iyice olgunlaşmış, yani 20'lerden beri e, matematiğin aslında işte sayma sorununa da çözüm bulma girişimi için. Sonra da aslında o çözdüğü sorunun da içine düşmesine de neden olan küme teorisini, küme kuramı, aksiyomatik küme teorisi e, çıkış noktası olarak alıyor. Ve varlık olarak varlığı zaten yani bir çokluk teorisi bu ve tutarsız bir çokdan bahsettiğimiz için bu teori şeyde, yani aksiyonomatik küme teorisinde dolaysızca, yani öyle bir niyet olmaksızın çözüldüğünü ya da ifade bulduğunu düşünüyorum söylüyor. Şimdi tabii bunu böyle uzatacak değilim de, yani paralelizm diyorlöz kısmında ne oluyor? Ben e, diyorlözünde bir tür, diyelim, yaşam ontolojisi olduğunu mesela söyleyecek. Ne demek o? Ee, varlık e, yani çok temel bir felsefi kategori ama belki de biraz öyle olduğu için e, Delöz en baştan beri onu yadırgadığını söylemiştir. E, onun yerine yaşam diye bir şeyi geçirdiğini söyleyerek başlayabiliriz. Şimdi tabii bu yaşam nedir? De, Delöz ona e, hayat, yaşamak e, neler atfedecek? Onu da işte tabii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 Diyeceğimiz şeylerin işin içine katılması hesabından... ...evvelki bir konumu... ...en azından adlandırarak... ...işe e, baş. Şimdi ben de deri aslında... E, ...altın altı değil bayağı da aslında... ...üstten üstte doğan anlatmaya çalıştığı şeylerden birisinin... ...bir yaşam olarak yaşam teorisi kurmak... E, ...olduğunu sanki düşünüyorum. Ama tabii yani bunun hilafından söylenecek çok söz de var. Ama şimdilik ben ona hani pro kontra hikayesi de pro tarafındayım tabii. Şimdi birazcık onu desteklemek e, gerekecek. Yaşam olarak yaşam e, nedir ve nasıl kurulur? E, ya benim takip ettiğim kadarıyla ve yani böyle çok kapsayıcı bir e, takip olduğu tartışılabilir. Dönöz'ün e, e, yaşam olarak yaşam problemiyle ilişkisi aslında...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 diyelim a priori şeylerse yani falan. Ee, ve ondan sonra da tabii öyle şeylerle bizim nasıl temas kurabildiğimizi söyleyeceksiniz derken tabii bir epistemoloji açlıyorsunuz ve işin içinde felsefe var yani şaka değil oradan oraya oradan oraya geçit tutarlı bir düşünce kurmanız lazım yaşam olarak yaşam yani oraya dönecek olursak başka her şeyden bağımsız olarak yaşanır çünkü tabii bu çok nasıl diyeyim ben ilk bakış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 Deleuze aslında Baudieu'nün yaptığına benzer bir hareketle sanki geçiştirir. Yani sanki geçiştirilen kısım. Şöyle bir şey. Işte Cem Yılmaz'ın eski bir yani Burada yapılmışı var. E, matematik işte ontolojidir gibi bir şey. O da diyor ki yaşam olarak yaşam, bulunduğu yer edebiyattır. E, yani onun Baudieu'nün e, genel olarak matematik içinde aksiomatik set teorisinin Bulup çıkarması gibi bir, bence kesinlikle e, Deliöz'den e, aşırılmış bir harekettir. Deliöz de sanat içinden edebiyatı yaşam olarak yaşamın söylemi olarak yani gördüğünü aslında e, çok böyle bu cümlelerle değil ama e, söylemiştir. Yani o da bu cümlelerle söyleseydi o zaman ben niye konuşuyorum işte yani. Ama tabi tab tab buna ıı, başka bazı olası problemlerce var tabii bu çıkarımı. Neyse ıı, ben yani böyle bir biyopolitika ıı, fikriyatıyla çok hemhal değilim ama ıı, karıştırıyorum işte arada. Özellikle yani hayat fikriyle benim bir şeyim var. Yani politikadan ziyade ki işte ister istemez ziyade falan değil. Yani ziyade olsun diyor ya. Yani o da üstüne geliyor işte. Hayatla ilgileniyorsun, onunla da ilgileniyorsun gibi bir şey. E, Eugene Thacker diye bir Amerikalı filozof var. E, Gelmiş de bizim yaşlarda bir adam. Ya 2010 yılında After Life diye bir kitap yazdı. Tabii bu After Life ayrı ayrı yazdı. Çünkü bitişik yazarsak ahiret gibi bir şey anlamına geliyor. E, Dolayısıyla hayattan sonrası gibi bir şey. Ama aynı zamanda da bir tür felsefi hayat, felsefenin hayattan anladığı şeyden sonrası şey. Tabii bu sonrasını sadece gösteriyor, <gülüyor> aynı hani dinde olduğu gibi. Yani işte huriler falanlar ama hani orasını sadece gösterebiliyor, o ne demek işte ışık, ışık. orası ayrı bir mevzu. E, bunu gösterirken de söylediği şey şu, yani yaşam üzerine felsefelerine ne zaman düştüyse yaşamı, yaşamdan başka bir şeyle e, temellendirir. E, yani bunların işte bir sürü şey var, nedensellik bunlardan birisi olabilir. Ondan sonra aşkınlık içkinlik yani ruh problemi mesela bunlardan birisi olabilir. Ee, tabii içim eee gene bir nevi hayatın yaşamın e, önüne geçebilir. Zaman öyledir. E, gibi ve dolayısıyla aslında anlaşma gibi atmaya çalışıyor işte 300 küsur sayfada felsefe tarihi. Özellikle de aslında Deleuze'nin de yaptığı. Deleuze'ün çok sevdiği zaten bir orta çağ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 Düşünen en az birisi var. O da orada dursun gibisinden. Onlarda söz hakkı. <gülüyor> ee, bu benzerliği kurduktan sonra, bu arada bir de şeyi söyleyeyim. Yani Baduyunun da de dörtlü üzerine e, yazdığı kitabın işte la işte varlığın feriat figiyanı olması da aslında boş ya da manidar diyelim. <gülüyor> Anlaması da manidar zaten o kitabın çünkü Delöz öldükten öldüğü yıl yayınlanıyor. Hem de başlığı manada. Şimdi ben bu Feryat lafı ikiye ayırıyorum. Yani zaten ben ayırmıyorum da ona aslında ikiye olarak mevcut. Delöz'ün edebiyatla edebiyattan tabii işte içi içinde sinema, resim ve bir miktar müzik de var ama dediğim gibi sanki set teorinin matematiğin içindeki konumu gibi bir şey. Edebiyat, bütün sanat, çerçevesi içinde düş, düşünebiliriz gibi. Yani en azından elbözün böyle düşündüğüne dair bir his bende e, oluştu zamanında. E, Feryat ile figanı da e, kritik ve klinikle ilişkilendireceğim. Tabi zaten e, edebiyat üzerine yazdığı, özellikle Anglo-Amerikan yazarlar tabi e, çerçevesinde yazdığı makalelerini bu isimle e, bir araya getirdiler. Kri kritik ve klinik e, denemeler ve kritik ve klinik aslında biraz önce Sercan'ın yani temas ettiği işte temel ilçe çerçevesine önemli ölçüde bu oturan zaten oradan birlikte şekillendirilmiş ama tabi e, belki de işte hastalıktan başka şeylerden tam biçimli şekilde Delüzin kendisinin de koyduğunu düşünmediği e, ama yani e, nasıl diye beslemeyi de bırakmadı e, bir proje diyelim ondan sonra burada Klinik feryat klinik defigen oluyor. Şimdi ne demek bu? Ee, şöyle bir şey. Yani yaşam olarak yaşamın başka herhangi bir şeye referans verilmeden e, nitelenmesinin arkasında e, sonra işte en son Delioz ve Guattari'nin de birlikte yazdığı metin olan işte gerçi Guattari'nin Delioz ile de birlikte yazmadığı sonra Delioz Guattari'nin ismini eklediği kitap felsefe nedir de bu e, Üç temel odak var. Yani bu aslında düşüncenin ve hissetmenin ve aslında insan yaşamanında. Üç odağı gibi ama aynı zamanda da ondan bağımsız işler. Bir tanesi affekt, bir tanesi persep, bir de konsept var. Tabii kimse mantıkta bahsetmeyi sevmediği için yani bilimsel düşünceler hep bir parantez içine alınır. Bir de fontif diye bir şey var. Neyse, bu affekt ve persepler sonra işte Türkçe'ye turanılgaz böyle çevirdi. Sonra da herkes artık ona alıştı, ısındı, işte duygulam. Afektin karşılığı olarak ve algılan e, da persektin karşılığı olarak. işte o türlü de galiba, değil yani Herkes kullanıyor. Bunların ikisinin e, kesiştiği noktalar, birisi tabii duygulanımlarla ilgili, duygulan. Diğerisi, diğeri de algılarla ilgili. Fakat bunlar basitçe e, klasik aslında psikolojide de, e, felsefede de e, özne varsayıyorlar. Dolayısıyla birisine ait oluyorlar, e, onu da şekillendiriyorlar, onunla birlikte şekilleniyorlar. Ama affet ve perset olarak parantez içine aldığı... ...hani Husserl'in parantezi gibi neredeyse... ...bu iki terim artık hayattan, birisinin yaşamından e, bağımsızlaşıyorlar. Birisinin hayatından, birisinin yaşamından bağımsızlaşıyorlar. Ve saf bir yaşam geçidi oluşturuyorlar. Şimdi bu arada optik terminolojisini, mimari terminolojiyi... ...se bilgimi kullanıyorum. Diyor. Yani biraz da açıkçası... O ...bir sürü o sözcüğün oralardan... ...fışkırmasının nedeni de o. Yani sen bir binaya girersen... ...oda da görürsün, mahzen de görürsün... bodrumda görürsün, çatı katında vardır. Yani o mekanlar zaten o şey... ...o alana girdiğin zaman oralarda karşılaşırsın işte. Ve onun sonuçlarıyla da yüzleşirsin. Ee, heh, şimdi... ...işte yaşamın... ...yaşam olarak... ...ve bu saf haliyle...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 Ya da çok fazla oksijenli de olabilir. Yani demek istediğim her durumda orada soluk alıp vermek, bulunmak ve orayı başkalarıyla paylaşmak. Yani şimdi Platon'un mağarasından da ciddi bir sorunla karşılaşıyor. Çünkü mağaradaki problem insanlar mağarada yaşıyor. Orada da bir ışık şeyi var ve tabii insanların gözleri alışık değil ama alışabiliyor. İşte adalet falan. Ama buna gözlerin kulakların alışıp alışamayacağını bilmiyoruz bir kere. Yani insan hayvanının tırnakı çıkıyor, <gülüyor> o düğümünde çok sevdiğim şey ee, ya. Ya bununla, buna ne kadar, yani maruz kaldığı zaman buna nasıl tepki vereceklerini bilmiyoruz. Mars'a gideceğiz şimdi biz. Mars'a falan proje teyler. Hatta bu işte yavaş yavaş dizilerini çektiler, işte o krom aletlerini gönderiyorlar falan filan. Mars'ın havası işte tabii çok seyrek, orada zaten açık da nefes alma imkanı yok. Dolayısıyla... E, Hani kontrol toplumunun da Allah gibi bir şey. Yani artık oksijenin vesaire hepsinin düzenlenmesi gerekiyor. Ama sorun şu ya yani bizim o yolcular dayanıp dayanamayacağımız bile bir mesele. Ya yolcular dayandık. Mars atmosferinden içeri girip Mars yüzeyine ulaşırken bizim vücudumuzda oluşacak gravitasyonel olayın e, yaratacağı olası hasarları biraz tahmin ediyoruz ama o kadar. Şimdi burada bilim konuşuyor. Şimdi biz mesela Cezanne gibi bir adam, bir ressam ya da ne bileyim işte Pruz gibi bir yazar. Neyle uğraşıyor? Yani nereye bulaşmaya çalışıyor? Bunların Mars'ı, Jüpiter'i neresiydi? Yani oraya doğru gitmeye çalışırken yani nasıl problemlerle karşılaştılar? O niye kulağını kesti, öteki niye kendi boynunu kesti, niye öteki kendini astı falan gibi böyle bir sürü sorunla e, yüzleşiyor. Yani bu ağırlığın altından e, nasıl kalkılır? Neden kalkmak zorundayız? Kalkmazsak ne olur? O çerçeveyi kurmasak neyle karşılaşırız? Şimdi bu çok büyük etik ve siyasi bir başka alanı açıyor. Ama ben şimdilik işte hani madem ontoloji dedim, daha böyle teorik olan kısımda kalayım dedim. Yani biraz Selcan'ın da orada kalmayacağını düşündüğüm için, o da çok güzel bir şekilde kalmadığı için madem ben kalayım. Ondan sonra e, Hakan Yücefer'e çok başarıyla e, çevirdiği çok kısa bir metni var diyoruz. Son metinlerinden birisi sayılır. Tabi ne zaman yazdığı ya da yazmaya başladı, meşhur. Ee, ve işte bu cogito'nun jildoloj sayısında ortadan başlamak başlıklı. Orada da e, çevirip ilk yazı olarak yayınlanmıştı. İşte edimsel ve virtüel. Edimsel'i aktüeli karşılığı olarak çeviriyor. Virtüeli de bir sürü bölücü karşılık e, hani, öğretildi, öğretildi ama nitice de o öyle kaldı. Hani sanal şekli deyince şimdi sanal gerçeklikle özdeşleşip orada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 Ama yani adam sonuçta o yaşta olmayacak. o da niye hep son kitabı olarak düşünülür? yani sanki onu yazacağım ve öleceğim gibi filan. Neyse o da ayrı bir şey, işte. Marx'ın büyüklüğü diye bir şey olduğu için herkes öyle ilgisini çekti. Edilisay'la virtüelin ilişkisi böyle şey gibi olur. Ferhat Tanşehir'in ilişkisi gibi ama çok acayip. Yani bir anlamda böyle herkes onu bir şeye benzetiyor. Hah, yani neye benzetmeyen, her şeye benzettiler. Ya hatta e, Soule'nin verdiğinin işte bu ışık ışık felsefesine kadar gitti iş. Yaratılış felsefesi. Ya aslında pekala işte çünkü 70'lerde de e, 60'ların sonunda itibaren Fransa'da bu İslam felsefesi olay patlamıştı. Daha Harikor benden aslında da onun öğrencileri kitaplar yazdılar. İşte 70'lerde böyle böyle yok satıyordu falan. Böyle bir acayip bir şey. Dolayısıyla aslında çaktırmadan Deleuze'ün de bunları okuduğu ve bu bir dönem bunlar bayağı <gülüyor> mistik İslam felsefesinin tartışılmış şeylerle ilişkilendirilebileceği söylenir. Bu kitaplar var. yani Şimdi bayağı uzun Onları anlatıyorlar. Neyse. Ona girmeyeyim ama yani algıla işte vurgudan bildik ondan sonra feriyat-ı üzerinden klinik, kritik ilişkisini kurduk. Onun da aslında yine bir yani edebiyatın ve sadece edebiyatın işleviyle işle ilgili olduğunu imayla da olsa geçtik. Yani en azından onu söylemiş olduk. Ee, buradan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 Edimsel olan, aktüel olan, biçimli olan, form sahibi olmuş olan, kalıcı olması ihtimali olan, direnen, kendi varlığında süreyen şey, e, virtüeli, e, hem böyle özelliklere sahip olmayan, hem de üstüne başka bir takım, dolayısıyla edimselleşme süreci içinde, diyelim sona yaklaşmış şeyde bulunmayan bir grup özelliğe sahip olan, bu duruma doğru dönüşürken, oluşan şeyetekinleşme diyelim. Bunun tam tersinde yani virtüel olan da edimselliği doğru harekete diyelim ve bireyleşme diyelim. Tekinleşme ve bireyleşme dolayısıyla bütünleşik ya da sonuç olmadı. Birbirini bütünleyen iki e, harekettir. İlk harekette saptanamazlık öz koşul. Yani birbirinden ayırt edilemezlik. Bir şeye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 O sırada edimselleşme süreci içindeki haliyle mesela bir nesnenin farklı gün, günün farklı saatlerindeki durumları falan hep ona örnek verilir. Zaten bu şurada işte, dün sikkotusta yürüdüğümü e, seyitte denen şey. İşte işte hani köpeklerde işte e, mesela bir buçuktaki haliyle köpeklerde işte falan demiş. Yani sadece gösterebiliyorsunuz.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 söz konusu oluyor. Yani kristalleşen şey e, bir şey olarak hem o kristalleşmesini tamamlamasını sağlayan şeyin etrafında e, olduğu için o şeyin görünürlüğünü artırıyor. Yani o şeye katkıda bulunuyor, o şeye bir şey katıyor ama aynı zamanda kendisinin görünürlüğünü de e, yani daha doğrusu daha önce hani bu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 dünya bu tekilliklere dayanamıyor. Yani böyle bir risk var. Yani ortada onları da içerdiği diye Dünya diye bir şey kalmıyor. Hatta anlamı mantığında bu e, stoikleri falan kullanması mesela o çok dahiyane bir hamle aslında. E, hemen kolayca veriyorlar Çünkü bir sürü işte insan o zaman bu geç dönem ile ilgili çok şey yazmış. Ama oradaki yaşam fikri, yani stoiklerin, geç stoik denen elemanların çok acayip ee, ve onu demir sürekli kullanıyor. İkincisi özne. Özne bu duygulam ve algılamaların tahammülü. Dayanamıyor. Yani onları kaldıracak bir özne yok. Sadece onlardan kurulmuş yani. Beden işte organsız beden tartışması bunu yüklenecek, omzuna alacak işte ne bileyim kalbinde tutacak akciğerinde nefes şey yapacak midesinden sindirip sonra diş bir beden de yok. Dolayısıyla organik olmayan bir yaşamdan bahsediyorlar mesela.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 dili dilin kaldıramayacağı bir şey yapmasına yol açıyor. Yani dilin minörleşmesi falan dedikleri şey önemli ölçüde. Yani Kafka'nın yidiş yani işte Alman dilincesini ise yazması imkansız, Çekçe yazması imkansız, Almanca yazması imkansız. Ama Almanca yazmasa olmaz.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 ve iğne değil bunların birbirleriyle sürekli ve bunların işte arkasında e, tabii fabilasyon etkisi şu bu e, Ataş işte dinin kullandığı hani insanın bu aktif reaktif çerçevesinde söylediğim şeyde biraz da ondan bahsetmiş oldum yani e, bütün bu devrimci hareket ondan sonra işte şizoid e, dönüşümler akışlar falan filan işte nasıl oluyor da e, Berlin'de bir e, milyon insanın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 Önemli. Hep de edebiyat kalacağı gibi bir fikir var. Dolayısıyla hani, biyopolitika e, çerçevesinde sığınılacak ilk son liman, e, ondan sonra <gülüyor> süt liman değil ama, <gülüyor> hiç de öyle değil, e, hep edebiyat e, gibi oluyor. E, i̇şte Badiye'nin genellikle son çıkan matematik <gülüyor> sığınması gibi. Orada e, bir süre sonra da özellikle angola amerikan edebiyatına sığınmış oluyor. Teşekkür ederim <gülüyor>